ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin Bida ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle dalaletin finnâr. Albaniyat dersimizde Giyin Fıtri Sünnetler bölümünde kalmıştık. Soru, sakal kıraşının hükmü nedir? Elban Rahimullah şöyle cevap verdi. Bu şüphesiz bir fısk ve masiyettir. Bunda Kur'an'a muhalefet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiiline muhalefet, Alimlerin sözlerine muhalefet, kafirlere benzemek ve kadınlara benzemek söz konusudur. <gülüyor> Diğer bir soru, ordudakilerin sakallarını tıraş etmesine ne dersiniz? Komutan bunu emrediyor ve emne muhalefet edene bedeni cezalar veriyor. Bunun hükmü de aynı mıdır? Cevap, az önce söylediğiniz şey senin anlattığından başkası hakkındadır. Önceki soruda bahsedilen kişinin tercihi söz konusudur ama zorunluluk hali başka bir meseledir. Soru sahibi dedi ki, öyleyse bu konu mecburiyet kapsamına mı giriyor Elbani tabii ki dedi. Diğer bir soru. Sakalın altında yani boyun kısmında kalan kılları tıraş etmek haramlık kapsamına girer mi? Cevap. Bunun haramlık kapsamında olmadığı görüşündeyim. Zira bu kıllar sakaldan değildir. Cevap. Elbani Raymullah'a şöyle soruldu. Bazı kimseler bıyıklarını tıraş ediyorlar. Bu yaratılışı değiştirmeye girer mi? Bu yaratılışı değiştirmek olmaz ancak bu fiilin çirkin olduğu görüşündeyim. Yani burada kast edilen bıyığı kazımak. Bunun çirkin olduğu görüşündeyim. Bıyıklarını tıraş edenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bıyıkları kısaltın sözünü ve diğer rivayette bıyıkları kesin sözünü yorumluyorlar. Anlayışlarına göre nebevi nasıl uygulamaktadırlar. İhfa, inhak ve cez kelimeleri aynı anlamdadır. Lakin bıyıkları ihfa manasına uygun olan onu tamamen yok etmek değildir. Hufu kelimesi elhafe kelimesindendir. Yani bıyıkları almak kastedilmiştir. Bunu İmam Ahmet ve onun dışında sünnen sahiplerinin Zeyd bin Erkam <gülüyor> radıyalanden rivayet ettikleri şu hadis destekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bıyığından almayan bizden değildir. Bıyığını almayan dememiştir. Hadisteki min edatı lugat alimlerinin söyledikleri gibi tebiz içindir. Yani bütünden parçayı ifade etmek içindir. Bıyığının bir kısmını almayan demektir. Bu anlamı İmam Ahmet'in müsnedinde ve başka eserlerde sayı bir isnad ile Mughira bin Şube radıyallahu anh'dan gelen şu rivayet açıklığa kavuşturmaktadır. Bıyığını uzatmış bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir misvak ve bir ustura getirilmesi emretti. Misvağı bıyığının altına koydu ve uzun kısımları kesti. Diğer bir soru beyaz altın kullanmak caiz midir? Cevap, beyaz altın iki türdür. Birinci türü platindir. Bunda bir sakınca yoktur. Çünkü altın ve gümüş dışındaki madenleri haram kılan bir nas dinde gelmemiştir. Platin eşyada asıl olan mübahlıktır kay, kaydesi kapsamındadır. İkinci türü kızıl altındır. Onun üzerine bazı kimevi maddeler dökülerek rengi platinin rengine benzetilir. Bunda altın hakkındaki hükümler geçerlidir. Yani erkeğe haramdır. Kalem ve saat gibi altın kaplama eşyaları kullanmanın hükmü nedir? Cevap. İki şeyin aralarının ayrılması gerekir. Birincisi. Bu şey az miktarda altın ile kaplanmış ise bu bağışlanmıştır. Haram olduğunu söyleyemeyiz. İkincisi. Bu şey çok miktarda altın ile kaplanmış olup onu insanın elinde mesela saati gören bir kimse ilk bakışta onu tamamen altın olarak görürse bunu kullanmaktan dolayı kötü zanına sebep olur. O zaman şüpheverini bırak, şüphe vermeyeni al babından olur. Bizati haram olmasa da bunu kullanmaktan uzak durmak gerekir. Üzerinde değerli taşlar bulunan saati kullanmak caiz midir? Cevap: Din koyucu altın ve gümüş dışındaki değerli madenleri haram kılmamıştır. Üzerinde değerli taşlar bulunan saati kullanmakta bir sakınca yoktur. Diğer bir soru, bazı insanların saati sağ eline taktığını görüyoruz ve bunun müstahap olduğunu söylüyorlar. Bunun delili nedir? Cevap, biz bu meselede Bukhan'ın sahihinde gelen Ayşe radıyallahu hadisinin gerektirdiğiyle hareket ederiz. O şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem taranma, ayakkabısını giyme, temizlik gibi her içinde sağdan başlamayı severdi. Sahihte rivayet edilen diğer bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Muhakkak ki Yahudiler ve Hristiyanlar saç ve sakallarını boyamazlar. Siz onlara muhalefet edin. Müşriklere muhalefet etmeyi emreden daha başka hadisler de vardır. Bu hadisler bize göre hareket noktasıdır. Müslümanın kafirlere muhalefeti iki göze arasına dikmesi müstehaptır. Aynı şekilde kafirlere muhalefetin başka bir şey, yasaklanmış olan kafirlere benzemenin başka bir şey olduğunu hatırlamamız gerekir. Müslümanın kafirlere benzemesi caiz değildir. Onun daima kafirlere muhalefeti amaçlaması gerekir. Buna göre kafirlerin adetleri saati sol ile takmaktır. Biz ise dinde onlara bu adetlerine muhalefet etme hususunda geniş bir kapı buluruz. Saati sağ ile takmak sağdan başlama esasını gerçekleştirmektir. Aynı şekilde kafirlere muhalefet de sağlar. Yani kafirlere benzemek haramdır. Kafirlere muhalefet başka bir şey. Yani e, mesela saat takma hususunda kişi sol eline takarsa bu haram mıdır? Bu haram değildir ama muhalefet için sağ takmak müstahaptır. On demeye çalışıyor. Diğer bir soru pantolon giymenin lükmü nedir? Cevap pantolon Müslümanların bu zamanda uğradıklar musibetlerdendir. Bunun sebebi kafirlerin Müslümanların ülkelerine savaş açmaları ve adetleriyle gelerek Müslümanlarda da onları taklit etmeleridir. Bazı Müslümanlar bunu benimsemişlerdir. Bu konu uzundur. Lakin kısaca şöyle diyebilirim. Pantolon giymekte iki afet vardır. Birincisi avreti belli etmektedir. Özellikle geniş ve örtücü olan uzun elbise giymeden pantolonla namaz kılanın kalçaları gibi avret yerleri hatta secde ederken kalçalarının arası belli olur. Maalesef bu özellikle cemaatle namazda şahit olunan bir durumdur. Kişi önünde pantolonlu birinin kalçaları ve uyluklarını görür. Hatta bundan daha kötüsü de olur. Bu pantolondaki birinci afettir ki avreti belli etmesidir. Kadınlar bir yana erkeğin dahi avretini belli eden elbise giymesi caiz değildir. Bu konuyu Hicabul Meretil Müslüme kitabında açıklamış bulunuyorum. İkinci afet pantolonun kafirlerin elbisesi olmasıdır. Asırlar boyunca hiçbir zaman pantolonun Müslümanların kıyafeti olmamıştır. Neli sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu sabit olmuştur. Kıyametin önünde ortak koşulmadan yalnızca Allah'a ibadet edilinceye kadar kılıçla gönderildim. Rızkım mızrağımın gölgesine kılındı. Ev, emrime muhalefet edenlere zillet ve küçüklük yazıldı. Kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır. Müslimin sayında gelen rivayete göre birisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. O kafirlerin giydiği elbisedir sen giyme onları. Bu yüzden pantolon giymekle müptel olan her Müslümanın bunun üzerine Pakistanlı veya Hindistanlı kardeşlerimizin giydikleri gibi uzun bir ceket veya diz kapaklarına kadar inen uzun gömlek giymeleri gerekir. Hakikatte bu pantolonun Müslüman navretinin belli etmesini gizler. Yine Elvan Rahimullah şöyle demiştir. Mescide girdiğimde namaz kılan, bazı kitap ve sünnet davetini benimsemiş olan gençleri görmem beni çok üzmektedir. Önümde namaz kılanlara hayret ettim. Müslüman mı namaz kılıyor yoksa bir münafık mı namaz kılıyor diye şaşırıyorum. Neden mi? Çünkü adına pantolon denilen kafir elbisesini giymiş. Uylukları ve kalça kasları bellidir. Bazen secde ettiğinde iki uylu arasındaki, arkasındakilere belli olmaktadır. Bu İslam'ın bir elbise midir ey cemaat? Allah Azze ve Celle için hayır, kesinlikle değil. Lakin bu taklittir. Burada taklitten çok çok şikayet ederiz. Meğer daha da kötü bir taklide müptela olmuşuz. Zira nasıl olabilir? Bizler Müslümanları ve din imamlarını taklit etsek, İslam bizden dini doğrudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden almamızı ister. Halimize bakın ki bugün kafirlerin imamlarını taklit eder olmuşuz da, erkek kadın, genç fark etmeksizin giyimde bu kanunu koyuyoruz. Herhangi bir araştırma, sorgulama veya tetkik olmaksızın geleni kabul eder olmuşuz. Şöyle demek hakkımdır. Ben Müslüman ümmetin genelleme yapmak istemiyorum ancak onlardan bir kısmını kastediyorum. İçinde bulundukları, bu konuda oldukları müddetçe İslam izzetini tekrar döndürebileceklerine inanmıyorum. Yine bir kaset kaydında Şeyh Elban Raymullah şöyle demiştir. Pantolonda iki musibet vardır. Birinci musibet pantolon giymek kafirlere benzemektir. Müslümanlar geniş ve bol çağrılarlar giymeye devam etmişlerdir. Suriye ve Lübnan'da bazı Müslümanlar hala giymeye devam etmektedirler. Müslümanlar sömürgeciler yerleşip de kötü etkilerini bırakıncaya kadar pantolon nedir bilmezlerdi. Müslümanlar aptallık ve cahilliklerinden dolayı onlardan görerek benimsediler. İkinci musibet pantolon avreti belli etmektedir. Erkeğin avreti diz ile göbek arasıdır. Namaz kılan pantolon ile oturduğunda Allah'a isyandan olabildiğince uzak olmalıdır. O secde eder, kalçası ise meydandadır. Hatta iki uylu arasındaki belli olur. Bu namaz kılan insan, alemlerin Rabbinin huzurunda nasıl bu halde durabilir? Gariptir ki birçok Müslüman gençler, elbiselerinin darlığından dolayı vücut hatlarını belli eden kadınlara karşı çıkıyorlar. Fakat kendilerini unutuyorlar. Zira karşı çıktıkları şeye kendileri düşmektedirler. Bir kadının vücut hatlarını belli eden dar elbise giymesiyle pantolon giyen bir genç arasında fark yoktur. Onun da kalçası belli olur. Erkeğin kalçası da kadının kalçası da avrettir. Her ikisi de aynıdır. Gençlerin bu musibete karşı uyanmaları gerekir. Bu musibet Allah'ın diledikleri dışında çok yaygınlaşmıştır. Onlar da ne kadar azdır. Üzerinde cübbe ve sarık bulunmaksızın şalvar giymek kafirlere benzemek sayılır mı? Cevap Soruyu soran bol şalvarları mı kastediyor? Yoksa bugün pantolon dedikleri şey mi kastediyor bilmiyorum. Şalvarın ismi pantolona değiştirilmiştir. Eğer soru sahibi bizim şalvardan anladığımız şeyi kastediyorsa o bol ve geniş bir elbisedir ve bunu bazı Müslümanlar giymeye devam etmişlerdir. Eğer bunu kastediyorsa bu kafirlere benzemek sayılmaz. Ama üzerinde defalarca tekrar ederek durduğumuz pantolonuna gelince o Müslümanların elbisesinden değildir. Zira avreti belli edecek darlıktadır. Ne kadar bollaştırılsa da dardır. Bu isabetli olanın aksidir. Bugünün hayat düzeni maalesef böyledir. Pantolon giymek kafirlere benzemektir, şalvar giymek böyle değildir. Diğer bir soru, genç Müslümanlar için nasihat eder misiniz? Denilmiş Erban Raymola şöyle cevapladı. Müslüman gençlerimizden gerçekten istediğim şey, görünüşlerinin, kafirlerin görünüşü gibi olmamasıdır. Başlarına takke veya sarık gibi bir şey koymaları mutlaka gerekir. Baş açık gezmenin İslam ile alakası yoktur. Bundan 50 sene öncesine kadar mescide başa açık bir kimse girmezdi. Müslümanlar böyle nasıl bir musibete uğradı? Onlara semadan dindarlık, sıhhat ve felsefe olarak başa açık gezmelerinin daha üstün olduğuna dair yeni bir vahiy mi geldi? Ne oldu bilmiyorum. Suriye'de, Ürdün'de, Mısır'da ve başka yerlerde bu ancak İslam ülkelerinde emperyalizm kuran Avrupalılardan yayılmıştı. O halde İslam'ı bütün olarak benimsememiz gerekir. Önce akide olarak sonra tam bir şekilde uygulayarak. Ben tam bir şekilde dediğimde inanıyorum ki tam şekilde uygulamaya güç getiremeyiz. Lakin hedefimizi önümüze koymamız ve dinimizi eksiksiz bir şekilde Allah hiçbir nefse gücü yetmeyen şeyi yükleme ayetinin sınırında uygulamalıyız. Görüyorum ki Müslüman gencin sakal bırakmayı kabul etmesinden hareketle başına bir şey giymesi daha kolaydır. Çünkü sakal bırakmak cihadı, mücadeleyi gerektirir. O halde bu mücahit Müslüman neden İslam'ı isaretmeyi etmeyi tamamlamıyor? Zira dış görünüş iç alemin yansımasıdır. İnanıyorum ki meselenin, mesele ili mehri, şuurlu kimseler ve yol göstericiler tarafından bilinçlendirilmeye muhtaçtır. Sonra da her hallerinde sünnete ittiba etmekle yükümlü olan bu gençlerin gayretlerine muhtaçtır. Allah Azze ve Celle'den bizi ve onları sünnete ittibada muvaffak kılmasını dileriz. Kadının elbisesini giyim mağazasında çıkartmasının mü? şöyle sorulmuş Avustralya'da. ''Kadının alışveriş yapılan dükkanlarda, yani giyim mağazalarda elbisesini çıkarması Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir kadın evinin dışında elbisesini çıkarır sadisiyle örtüşür mü?'' Cevap, ''Öncelikle ben bu hadisten kadının elbisesini tamamen çıkarmasını anlıyorum. Soru sahibi dükkanlarda, yani giyim mağazalarında böyle olmuyor. Bu sadece hamamda olur.'' Cevap, ''Sözümü kesme, ben bitirmedim. Ben diyorum ki, öncelikle söylediğim gibidir. Sonra ikincisi, sonra üçüncüsü gelir.'' Birincisi, hadis elbisesini tamamen soyunan kadın hakkındadır. Bu yüzden kadının evi dışında hamama girmesi hakkında bu hadis delil getirilmektedir. Bununla beraber diyorum ki, kadın kocasının veya mahremlerinin evi dışında bir hamama girmeye mecbur kalırsa, o zaman setli zeriya yani kötülüğe götüren vesilelerin engellenmesi olarak güvende olmanın düşünülmesi gerekir. Çünkü hüküm sadece ta'abbudi değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadının evi dışında soyunmasından yasaklamasındaki hikmet, ...veya illet bilinmemektedir. Hatta bu anlam olarak makuldür. Zira bu, hamama gitmesi, onun namusu konusunda fitneye düşmesine arz edilmesi olur. Şayet burada kendisine saldıracak kimseden koruyacak mahremi varsa, o zaman mani ortadan kalkar. Böyle bir engel, mahremi olmayan bir vasıtayla da olsa, mevcut ise, ...mesela içinde erkek bulunmadığından kesin olarak emin olduğu bir evde olursa, ...kendisinin öğretini görebilecek kimse, hatta kadınlar dahi görmemelidir... Böyle bir kimse olmaması için ihtiyat tedbiri alırsa o zaman orada banyo yapabilir. Hadisi ve fıkhını anladıysak şimdi doğruca sorunun cevabına geçebiliriz. Diyorum ki giyim mağazalarında bulunan soyunma odaları öncelikle casusluk yapacak gözlerden korunuyor ve kadınlara ait bölüme giriş engelleniyor olmalıdır. Zira bizler bazı büyük otellerin salonlarında ve düğün salonlarında orada oturanların fark etmedikleri bazı köşelere konulan kameralar olduğunu ve salondakilerin haberi olmadan resimlerini çektiğini işitiyoruz. Onlar kimse yok diyorlar lakin burada birçok kimse vardır. Gözler onu görmüyor fakat görülüyorlar. Bu odalarında güvenilir olması bu gibi röntgenci gözlerin bulunmaması şart koşulur. İkincisi, bu kadın mahremlerinin veya arkadaşının odasının dışında da olsa, kendisi hakkında başına gelebilecek bir şeyden güvende ise ve bu tedbirler sayesinde Müslüman kadının bu soyunma odasına girip satın almak istediği elbiseyi denemesinin caiz olduğunu söyleyebiliriz. Lakin diyorum ki, Müslüman kadının elbiseyi giyinerek denemedikçe beğenmemesi gibi giyim türüne önem vermesini uygun görmüyorum. Çünkü ben burada bütün bunlardan maksadın elbisenin üzerinde dar veya bol gelmemesi olduğunu anlıyorum. Bu dinin hükmüyle çekişmektir. Çünkü elbisenin şeffaf olmaması gerektiği gibi yine aynı şekilde vücut hatlarını belirtmemesi de şart koşulmuştur. Bu yüzden bütün bu şart koştuğumuz korunma tedbirlerine rağmen ben bu gibi soyunma odalarına girişin dine aykırı uslardan selamette kalmayacağını düşünüyorum. Konuya müdahil olan birisi şöyle dedi. Özür dilerim şey, söylediklerinize katılıyorum. Allah sizi mübarek kılsın. Amman'da bir adam ilişkiye girmek üzere eşini bir otele götürmüş, gece tamamen kamerayla çekilmiş ve bu durum ortaya çıkmış. Bu olaydan sonra otel kapatılmış. Bu kaset yüzlerce dinara satılarak dağıtılmış. Şeyh Elbani bu İslam ülkesinde oluyor. Küfür ve tuğyan ülkesinde nasıl olmaz? Soru sahibi e şey ben bu meseleyi samimiyetle araştıran bir elbise satıcısıyım. Sözlerinizden anlaşılan şu ki, siz mağazanın güvenilir olması gerektiğini ve kadının mahreminin bulunması gerektiğini söylüyorsunuz. Lakin Avustralya'da bu açıdan güvenilebilecek tüccarlar bulunmamaktadır. Çünkü çoğunluğu kafirlerdir. Eyşeh, bazı mağazalarda müşterileri kontrol için konulan kameralar var. Oraya giren müşterilerin iç giysilerini çalmamaları için elbise deneme odalarına da bu kameraları koyuyorlar. Kadının erkek kardeşinin önüne baldırı, göğsü ve kolları açık olarak çıkması caiz midir? Cevap, kadının mahremlerinin önünde ve mümin kadınların önünde zinet mahallelerinden başka bir yerini göstermesi caiz değildir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kardeşlerinden, kardeşlerin oğullarından, kız kardeşlerin oğullarından, mümin kadınlarından, elleri altındaki cariyelerinden, Kadına ihtiyacı olmayan iktidarsız erkeklerden, tabileri olmayan hizmetçilerden ve kadınların avret yerlerini henüz bilmeyen çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler. Nur 31. Ziynet yerleri, baş, gerdanlık takılan yerler, bilezik takılan yerler, pazu, halhal takılan yer olan ayaklardır. Kadının mahremleri ve kadınlar yanında göstermesi caiz olan yerler sadece bunlardır. Yani kadınlar kendi aralarında veya işte kardeşi olur, diğer babası olur, mahrem akrabalarının yanında bu abdest ağzalarından başka bir yerini göstermesi caiz değildir. Kadının saçından kesmesinin hükmü nedir? Cevap, kadının saçını kısaltmasında bunu yapmaya iten sebebe bakılır. Eğer kadın, kafir kadınlara veya fasıklara benzemek için bunu yaparsa, bu niyetle bunu yapması caiz değildir. Ama saçını hafifletmek veya kocasının rağbetini artırmak için kısaltırsa buna bir mani görmüyorum. Müslüm'ün sayında şu hadis gelmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları saçlarından keserek alırlar ve saçları bolca olurdu. Yani erkeğe benzememesi, çok kısaltmaması daha iyidir. Kadının kollarındaki kıllar kocasına çirkin görünür. Bu kılları yolması caiz midir? Cevap bu Allah'ın yarattığını değiştirmektir. Kollarındaki kıllar. Allah onu kıllı yaratmıştır. Allah'ın yarattığına razı olması ve onu değiştirmemesi gerekir. Ancak Allah'ın izin verdiği koltuk altı ve benzerlerini yolmak hariçtir. Kadınlar bugün başlarına takma saç, peruk koyma belasına düşmüşlerdir. Bazıları bunun kocasına güzel görmek için caiz olduğunu söyler. Lakin az önce zikredilen Allah namisaya yani kaş alana lanet etsin hadisinin rivayet yollarında Allah saç ekleyene ve ekletene lanet etsin kısmı da gelmiştir. Nitekim sahihte geldiğine göre bir kadın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek kızının birisiyle evlendiğini ve saçının döküldüğünü, başına başkasının saçından ekleyip ekleyemeyeceğini söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah saç ekleyene ve ekletene lanet etsin buyurmuştur. Kaş almanın ve dişleri düzelttirmenin özel olarak zikredilmesine gelince bu tahsis değildir. Bu ancak umum yani genel kapsamlı olanın cüzlerini zikretmek türünden ifadelerdir. Nasların umumu şu illete bağlıdır. Allah güzelleşmek için yaratılışı değiştirene lanet etmiştir. Bu son cümleden iki önemli esas çıkarılır. Birincisi, sahibinin lanetlendiği değiştirme ancak güzelleşmek için yapılan değiştirmedir. Eğer bir zararı gidermek için yapılırsa bunda bir şey yoktur. Yani estetik ameliyatları e, caiz değildir ama bir zararı gidermek, yani kişinin sağlığına, yemesine, içmesine mani olan durumlar gibi bazı sahate zararlı durumların değiştirilmesi, Bundan hariçtir. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın yarattığını değiştirenler sözü her değişikliği kapsar. Çünkü illet genel olup bütün değişiklikleri kapsar. Burada bu hükmün kadınları da erkekleri de kapsayan genel bir hüküm olduğuna uyarda bulunmak gerekir. Bazı erkekler yanaklarında çıkan kılları yoluyor ve tıraş ediyorlar. Onlar da bu hadisin kapsamına dahildirler. Bütün bunlar Allah'ın yaratışındandır. Allah'ın yarattığı güzeldir. Nitekim hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, izarını uzatmış bir adam görünce ona izarını kaldır demiş. O da, ey Allah'ın Resulü benim ayaklarım çarpıktır demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'ın yarattığı her şey güzeldir buyurdu. Bunu Ahmet ve Tabirani rivayet etmiştir. Alışveriş ve muameleler. Hükümet kurumundan hisse senedi satın almanın hükmü nedir? Bu hisselerde faiz uygulanmamaktadır. Lakin mallarını faizli bankalarda çalıştırmaktadırlar. Cevap, sonuç faizli bankalarla işlem yapmak olduğu sürece bu hisseleri satın almak caiz değildir. Çünkü durum Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir münasebette buyurduğu gibidir. Ameller ancak sonuçlarına göredir. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Şöyle sormuş, burada araç şoförlerine mecburi sigorta yaptırılıyor. Bu sigorta olmadan şoförlük yapamıyorlar. Bu sigorta başkalarının hayatları içindir. Bizde başka bir sigorta daha var. Bu başkalarının aleyhine olan bir sigortadır. Aracın başına bir şey gelse dahi başkasına, başkalarına zarar verirse, onlardan biri çalışamayacak şekilde bir kazaya vurarsa, sen bunu karşılamaya zorunlu tutuluyorsun. Yaptığın sözleşme gereği hayatın boyunca maaşına kefil olmak zorunda kalıyorsun. Onun arabasına zarar verirsen tamir ettirmen gerek gerekiyor. Elbani kefil kim? Şirket mi yoksa araç sahibi mi diye sordu. Soru sahibi araç sahibi buna kefil olacak. Elbani nasıl kefil olacak deyince şöyle açıkladı soru sahibi. Sigorta şirketinden sigorta yaptırılmamışsa kefil olması gerekiyor. Başkalarının aleyhine olan diğer sigortaya gelince araç kaza yapar da bir kimse ölürse devlet senin yerine bunu karşılıyor. Çünkü sen sigortalısın. Ama kazadan dolayı bir organı kırılsa veya arabası zarar görürse bunu senin karşılaman gerekiyor. Bu sigorta doğru mudur? Cevap, herhangi bir şekilde sigorta caiz değildir. Son anlatılan durum ise dindeki hata ile adam öldürme meselesine yakındır. Mesela bir kimseye yolda arabayla çarpsa ve o bu konuda hatalı ise dinen bunu tazmin etmesi gerekir. Bu kumarın ta kendisi olan sigortaya girmekten daha uygundur. Ama zorunlu koşulan sigortanın hükmü az önce geçtiği gibi anlaşılmıştır. Soru sahibi, biz buna mecbur tutuluyoruz. Onlar hakkında Allah bize yeter. Ama diğeri caiz midir? Cevap caiz değildir. Yani mecbur olanda, e, mecburiyetten dolayı bir e, sakınca yoktur ama diğeri, mesela bugün kasko dedikleri, isteğe bağlı sigortalar, bunların hepsi caiz olmayan kısma giriyor. Beşeri kanunlara karşı özellikle ticari muamelelerde başkasına sıkıntı vermeyen özel bir masraat için hile yapmanın hükmü nedir? Cevap: Bu soruya genel kapsamlı bir cevap vermek uygun değildir. Zira mesele hainlikle ilgili bir konu olabilir. Lakin burada hıyanet söz konusu değilse ve dine aykırı olmayan bir maslahat gerçekleşecekse o zaman kanuna aykırı olan bu işinin ortaya çıkmamasının kesin olması şartıyla buna bir engel olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bu ortaya çıkarsa sarıldığı din itham edilir ve kişi şu adam falan şeyi yapan kimsedir diye gösterilir. Mesela gümrük vergisi ve kaçakçılık buna örnektir. Gümrük vergisi özellikle de Müslüman ülke ile gayrimüslim ülke arasında olduğunda şüphesiz meşru olmayan bir vergidir. Çoğu zaman bize Müslüman'ın mal kaçakçılığı yapması ve bundan dolayı vergi ödememesi caiz midir diye sorulur. Deriz ki eğer bu kişi dindar ve İslam dinine sarılan ise durumunun ortaya çıkıp bu vesileyle İslam'ı karalamaları korkusu vardır. Böyle bir durumda caiz değildir. Ama sıradan bir kimse kaçakçılığa dair hile yapsa, ve yakalandığı zaman yakalayanlar onun sebebiyle dindarlara hakaret etmeyeceklerse böyle bir durumda bunun caiz olduğunu söyleyebiliriz. Yani vergi kaçakçılığı yapacak kişinin buna dikkat etmesi lazım. Yakalanmayacağından kesineminse bunun yapmasına herhangi bir sakınca yok. Kişinin faizle işlem yapmayan sarraf şirketlerine gitmesi. Mesela 100 riyal verip, Burada sarraf şirketleri derken para bozma kurumları kastediliyor. Yani sarraf bu demek. 100 riyal verip Kahire'deki fiyata göre Mısır Cüneyi satın alması caiz midir? Burada Kahire'deki kurumların ancak faizli işlem yaptığı bilinmesine rağmen nakit paraları hadiste geldiği gibi elden ele vermekmiş alt koşulur. Cevap, bu evrak işlemlerinin bizatihi kıymeti yoktur. Bu kıymet ancak biriken altına nispetle takdir edilmektedir. Her devlet kendi çıkardığı altın hesabına göre işlem yapmaktadır. Bu yüzden bu gerçeği hatırla tutmamız gerekir. Kağıt parayı diğer bir kağıt parayla değiştirdiğimiz zaman kıymeti olan bir şeyle kıymeti olan başka bir şey değişmiş olmuyoruz. Bunlar faizli muamelelerden değildir. Hakikatte sadece altın ile altını satmış oluyoruz. Buna göre sorunun cevabı para değişiminin elden ele peşin ve misli misli olması gerekir. Ben bu ticari muameleleri para bozdurmak zorlu olmadıkça caiz görmüyorum. Bunun sebebi zikrettiğim gibi bu muamelelerin zati kıymetiyle değil nisbi ile yapılmasıdır. Sonra bugün kağıt paralarla değer artışı ve düşüşleri görmekteyiz. Kağıt paralar hakkındaki bu muameleler kumara dönüşmüştür. Bu yüzden ben soruya cevap olarak bu para değişimini caiz görmüyorum. Çünkü asıl olarak altına itibar edildiği için bu işlemin elden ele olması gerekir. Uygulamada olan kanunlara muhalefet edenlerin birçok mallarına gümrükte el konulmaktadır. Gümrükte el konulan bu malları satın alıp sonra satmak caiz midir? Gümrük malları. Cevap bunu caiz görmeyiz çünkü bu vergiler meşru değildir. Yani haksız alınmıştır o mallar. Diğer bir soru, vergiler hakkında İslam'ın hükmü nedir? Cevap, Müslümanların, alimlerin ittifakıyla vergiler caiz değildir. Ancak İmam Şatibi'nin el İtsam kitabında bidatlerden bahsederken ayrıntısını açıkladığı bir durum hariçtir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık ateştedir. Bu hadis mutlaktır ve genel kapsamlıdır. İslam'da güzel bir bidat yoktur. Kitaptan ve sünnetten bir delili olmayan ve hadislerin genel kapsamına aykırı olan her şey hakkında mutlak ve genel kapsamlı olarak kötlenmiş bidat tabiri kullanılır. Bunun sebebi Resulullah e, Bukhar ve Müslüm'ün Ayşe radıyallahu anh'a da rivayet edikleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisidir. Kim emrimiz olmayan bir şey ortaya çıkarsa o reddolunur. Nitekim Şatibi bunu kitabında sonrakilerden bazılarının bidatul hasene ile karıştırdığı ve birbirinden farklı olan iki şey olan Mesalihul mürsele denilen şeye itiraz etmektedir. Maslatul mürsele, yani çoğulu mesalihul mürsele, konuma veya zaman olarak şer'i bir maslatın gerçekleşmesini sağlayan şeydir. Bunun bidatul hasene ile alakası yoktur. Yani bidatul hasene ile Allah'a daha fazla yaklaşmak kastedilir. İslam dairesi bu fazlalığı alacak gençlikte değildir. Nitekim İmam Malik bin Enes Rahimullah şöyle demiştir. Kim İslam'da güzel görerek bir bidat çıkarırsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Risalete ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Allah Teala'nın şu ayetini okuyun. Bugün size dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Şatıbi bugün Müslümanların ülkelerinde kanunlarla alınan değişik vergilerin meşru olduğunu desteklemiştir. Semadan inen şeriat gibi sabit kanunlarla alınan vergiler caiz değildir. Lakin devletin Müslüman'ı borçlandırdığı o devletin belli bir sınırda koyduğu vergiler caizdir. Mesela İslam devletlerinden birisi saldırıya uğrasa ve bu devletin hazinesinde bu hücuma karşı koyacak askeri donanım için mal yoksa, o zaman devletin belli şahıslar üzerine belli bir vergi uygulaması caiz olur. Devletten bu şer savulduğu zaman Müslümanlardan bu vergilerde kaldırılır. Yani bu daimi bir vergi değil, geçici bir ihtiyaca binaen olabilir sadece. Vergi vermemek için hile yapmak caiz midir? Cevap: Hile yapmak meşhur yollardan değildir. Diğer taraftan, Zavrat hali dışında vergilerde İslam'a meşru değildir. İslam'da meşru değildir. Nitekim önceki soruda bu husus açıklanmıştı. Lakin Müslümanın eğer böyle bir yol tuttuğu takdirde dindarların dolayısıyla dinin kendisinin itham edilmesine seb olacaksa, kulu düzeni aykırı yollar tutması caiz değildir. Meskenleri, evleri Şialara ve tasavvuçculara kiraya vermek caiz midir? Bu hadiste lanet edilen bidatçıyı barındırma kapsamına girer mi? Cevap, bu husus o sayılmaz. Lakin burada şu ayrıntıyı açıklamaya gerek görüyorum. Şii veya Sufi bir mekanı kiraladığında mezhebini ilan edecekse bu ona yardım etmek olur ve kiralamak caiz değildir. Ama Sufiliği veya Şiiliği konuşmuyor ve ilan etmiyorsa kira vermeye bir engel yoktur. Müslümanın İslami olmayan bir ülkede İslami kurumlar orada yoksa parasını bankaya yatırması ve meşru olmayan kar alması caiz midir? Cevap, İslami olduğu iddia edilen kurumlar mevcut olsun ya da olmasın, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimsenin malını bankaya koyması caiz değildir. Ülkenin İslami olması ya da gayri İslami olması da fark etmez. Meşru olmayan kar alıp almaması da fark etmez. Buna faide, kazanç demeleri de caiz değildir. Doğrusu bunun adı faizdir. İnsanların çoğu malını bankaya koyduğu takdirde faiz alınmayacağını ve bundan dolayı bir şey gerekmediğini zannederler. Bu kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu gibi hadislerini ya bilmiyor ya da bilmezden geliyorlar. Allah faizi yiyene ve yedirene lanet etsin. O faizi kendisi yemese de başkasına yedirmektedir. Malları bankalara koymak mutlak olarak caiz değildir. Çünkü bankaların sermayesi mallarını bankalara yatıranların mallarıdır. Başkalar da gelir bu bankalarla muamele yaparlar. Banka bundan faiz alır. Bu sebep, buna sebep ona e, olan şey mudilerdir. Yani mallarını bankaya yatıranlardır. Bu gibi kimseler mallarını bankaya koyma da kendilerini mazur göstermek için mallarını bankaya koymadıkları takdirde çalınabileceğini hatta öldürülebileceklerini söylerler. Derim ki, onlardan birinin sanki üzerine ben milyonerim yazan bir sancak kaldırdığı düşünülürse malı güvenli bir yere koyman ve sonra Allah'a tevekkül etmen yeter. Bunu yaptığın zaman Allah'ın seni ziyana uğratacağını ve hırzları sana musallat edeceğini mi sanıyorsun? Allah Teala şöyle buyurur. Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu kılar ve onu beklemediği yerden rızıklandırır. Talak 2-3 Bir Müslümanın malını Allah'tan korktuğu için bankaya koyduğunu düşünebilir misiniz? Bu kimse Allah'tan sakınabilir mi? Hayır, bunda şüphe yoktur. Zikredilen ayetin ifadesine göre Allah'tan sakınanın karşılığı nedir? Muhakkak Allah ona bir çıkış belirler. Bu yüzden bizim kalplerimizi paslandıran bu gafletten uyanmaya ihtiyacımız vardır. Neredeyse maddi olandan başka bir şeyi hissedemeyeceğiz. Hayat sigortası, araç sigortası, gayrimenkullerin sigortası ve benzerlerinin hükmü nedir? İslam'ın bir sigorta sistemi var mıdır? Cevap, bugün mallar, araçlar, gayrimenkuller veya hayat üzerine yapılan bilinen sigortalar kesin olarak inanıyorum ki Kur'an-ı Kerim'de ve Nebevi Sünnet'te yasaklanmış olan meysir yani kumar türündendir. Bu tamamen tıpkı bazı İslam ülkelerinde nasip piyango denilen şey gibidir. Sigorta kumar türündendir. Meşru olan veya İslam sigortaya gelince şu ana kadar İslam'ın onayladığı manada bir sigorta mevcut değildir. Ancak burada kazancın bir sigortalıdan diğer bir sigortalıya geçmesi söz konusudur. Mesela bir kimse bir evini veya gayrimenkulünü sigortalatır. Ona göre sigortacı o evi korumakla sorumludur. Bu korumanın karşılığı olarak anlaşılan bir ücret verilebilir. Bu caizdir. Çünkü bu kiralama türündendir. Nasip tikri üzerine kurulu olan sigorta ise kumarın ta kendisidir Devletin zorunu tuttuğu sigortaya gelince bu vergiler gibidir. İsteğe bağlı sigortalar ise İslam'da caiz değildir. Çünkü bu meysir ve kumar türündendir. Müslüman kimsenin devletin Müslümanlara ve bu ülkeden olmayan gayrimüslimlere verdiği ticari izinlere kefil olması veya iştirak etmesinin hükmü nedir? Kefil olunan kimse ticari muamelelerde helali ve haramı gözetmemekte. Kefil olan ise sadece kefil olduğunu ve ticari işlemlerde uzmanlığı olmadığını gerekçe göstermektedir. Cevap gördüğümüz o ki bu kefalet sadece şekli olarak kalır da, Kefil olunana ameli olarak yardım etmiyorsa bu Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan insanların mallarını batıl bir şekilde yemektir. Diğer bir soru, rüşvet verilmek sizin elde edilemeyen bir masraat için rüşvet vermek caiz midir? Cevap, rüşvet sadece bir durum dışında caiz değildir. Caiz olduğu durum, rüşvet veren kimsenin kendisine ait bir hakka rüşvet vermeden ulaşmasına imkan olmayan durumdur. Yani o hak senin, senin hakkın. Ve kendi hakkına rüşvet vermeden ulaşamıyorsun. Ancak böyle bir durumda rüşvet caizdir. Mesela Zeyd'in lehinde, amrın aleyhinde olarak olmak üzere hüküm verilir. Sonra hakim bu hakkı sahibi olan Zeyd'e ulaştırmayı geciktirir. Zeyd hakkını bu hakimden almaya rüşvet vermekten başka yol olmadığını anlar. Böyle bir rüşvet caizdir. Aynı zamanda bu hakimin onu alması caiz değildir. Çünkü ona düşen hakkı sahibine ulaştırmaktır. Dini anlamda rüşvet, bir hakkın iptal edilmesi veya batıl olanı elde etmek için mal vermektir. Hak edenin hakkını alması veya batılın iptal edilmesi için verilen mal ise rüşvet değildir. Rüşvet alanının bunu alması caiz olmasa da böyledir. Yani böyle bir haksızlık varsa, kişi hakkını elde edebilmek için rüşveti verir. Bu caizdir ama alan kimseye caiz değildir. Neden? Çünkü o hakkı geciktiriyor zaten. Kişinin ticarette kullanmak üzere babasının malını alması caiz midir? Babası malını faizli bankaya koyarak işlem yapmaktadır. Cevap, buluğu yaşına ulaşmış kimsenin faizli mal yemekten kurtulma hususunda hassas davranması gerekir. Zorlu bir ihtiyaç duyduğu sürece bu maldan yiyebilir. Ama bu haram malı kullanmakta geniş davranması caiz değildir. Allah'ın iyi bilindir. Yani kişinin babası faiz alıp veriyor veya herhangi bir şekilde kazancı haram. Bu kimsenin yakınları, evladı, oğlu, kızı veya hanımı olabilir. Bunun malından yemesi caiz mi? Soru bu. Elvan Rahimullah da diyor ki, ancak mecbur kaldığı şeyi yiyebilir. Onun dışında caiz değildir. Altın kaplama eşyaları kullanmak ve satmak caiz midir? Cevap, eğer bu kaplamalar önemsiz bir şeyse sakınca yoktur. Ama altın miktarı çok olup, altın kullandığını doğrulayan bir durumda ise, o zaman bu hüküm erkeklerle kadınlar arasında Ayrılır. Altın erkeklere haram, kadınlara helaldir. Kadınların ve erkeklerin altın ve gümüş kaplar kullanmaları caiz değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim altın veya gümüş kaplardan içerse, karnına ancak cehennem ateşi lıkırdatmış olur. Yine birçok hadislerde geldiği gibi, kadınlar hakkında halka şeklindeki altınlar da istisna edilir. Erkekler hakkında kullanmaya ihtiyaç olan altın ve gümüş kullanmak haramlıktan istisna edilir. Mesela altın diş edilmek böyledir. Erkeklerin ihtiyacı olan altın kullanmasıyla ilgili bu istisnanın delili Arfece bin Sa'd Radiyalan hadisidir. O cahiliye döneminde kulab vakıda, vakasında burnundan yaralanmıştı. Gümüşten bir burun edilmişti. Müslüman olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek gümüş madeninin tabiatından dolayı burnunun koku yapmasından şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona altından bir burun edilmesini emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahibi altından bir burun edinmesini müdah kıldığına göre başka bir şey ihtiyacını gidermediği zaman kişinin altından bir diş edinmesi caiz olur. <gülüyor> Diğer bir soru. Allah azze ve celle'nin dinine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem sünnetine hakaret eden kimseye Allah'ın hükmü uygulanmıyorsa kişi kendisi bu azgınlardan birini öldürebilir mi? Cevap onlar kimler? Soran kişi modernistler. Allah'ın zatı hakkında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti hakkında ve selefin tamamı hakkında eleştiri yapıyorlar. Elbani bu asırdan diyor. Birisi dedi ki, falan şair ve ona tabi olanlar bu gibi kimseler. Aralarında Arap olanlar da var. Elbani dedi ki, biliyorsun ki had cezalarını yönetici uygular. Fertlerden biri uygulamaz. Bugünkü yöneticiler, Allah Azze ve Celle'nin had cezalarını uygulamaktan yüz çevirmişlerdir. Bunun anlamı, had cezalarını, fertlerini uygulaması demek değildir. Çünkü bu fitneye fitne katar. Eğer falan Müslüman had cezasını uygulamaya kalkarsa had cezası uygulanan kişinin yakınları da ona saldırır. Böylece fitnelerin dairesi genişler. Bu yüzden Müslümanların her birinin Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeden hükmeden Müslüman devlet bulunması için gücü yettiği kadar çalışması gerekir. İşte o zaman bütün bu kötülükler gider. Bu da yakın bir zamanda olabilir. Diğer bir soru. Kadının kocasının önünde, yine kadınların önünde meylederek raks etmesinin dindeki hükmü nedir? Yine erkeklerin halay çekmelerinin haram olduğunu biliyoruz. Lakin bunun delili nedir? Bize anlatın. Allah size hayırlı karşılık versin. Cevap bu soru üç meseleyi içermektedir. Birincisi, kadının kocası önünde raks etmesi. İkincisi, kadının hem cinsleri olan kadınların önünde raks etmesi. Üçüncüsü, erkeklerin halay çekmeleri. Birincisine gelince... Bu, kadının kocası önünde raks etmesi hakkındadır. Eğer bu raks fıtri bir şey olup, bu asırda moda olduğu gibi raks için eğitim alınmamışsa, kocasının şehvetini tahrik etse bile bunun haram olduğunu gösteren bir nas bulunmamaktadır. Burada şart olan, bunun yalnızca erkek ile eşi arasında olmasıdır. Ama bu raks, modern dans usullerine göre öğrenilerek yapılıyorsa bu caiz değildir. Zira ben inanıyorum ki, kadın bunu sadece kocasının önünde yapmakla kalmaz. Kocasından başkalarının önünde de yapar. Kadınların önünde raks etmesine gelince yine derim ki, eğer burada raks ile kastedilen modern danslar ise bunun caiz olmadığı gayet açıktır. Eğer bu söylediğinin delili nedir denilirse derim ki, işlerde dengeyi korumak çok az görülür. Ya ifrata ya tefride kaçar. Özellikle insanlar uzun zaman belli bir tür inhiraf, sapma içinde yaşamışlardır. Bu meselenin bir sapma olduğu ve dinin bunu kabul etmediği ortaya çıktığında ondan yüz çevirmişler ve bu fiilden şiddetle reddederek bahsetmişlerdir. Bu içinde yaşadığımız asırda uğradığımız musibet budur. Taklitten kurtulmak için delil talep eden, bu konuda delil talep edilen bu konuda özel ve genel olarak Müslümanlar uzun asırlar boyunca diğer satmış mezhepler bir yana, Ehli Sünnet ve cemaatin mezhepleri olan 4 mezhepten falanın ve filanın mezhebinden başka bir şey bilmeden yaşamışlardır. Allah'ın ve Resul'ün dediklerine dayanmaya gelince bu durum hayırlı oluşlarına şahit edilen ilk asırlardan idi. Bir zaman sonra bu durum sona erdi ta ki İbn Teymiyye Raymullah ve onun samimi öğrencileri geldiler. Müslümanları ilk selefin üzerinde yol, olduğu yol olan kitap ve sünnete dayanmaya uyardılar. Hiç şüphe yoktur ki İbn Teymiyye ve öğrencilerinin davetinin güzel bir etkisi olmuştur. Lakin bunun dairesi kendi asrında çok zayıf idi. İnsanların avamı bir tarafa özel sınıfında yani ilim ehlinde dahi fikri donukluk hakim olmuştu. Sonra asırlar geçmiş, Şeyhülislam İbn-i hareketlendirdiği bu uyanış kesintiye uğramış ve Müslümanlar fıkhi donukluğa dönüş yapmışlardır. Ancak bu asırda az bir zaman önce birçok alimler kitap ve sünnete dönüş yapmanın zorunluluğuna uyanarak daveti yenilemişlerdir. Bu konuda onların başında Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab gelmektedir. Zira o hakikatte kitap ve sünnete ittibaya davet etmiştir. Lakin onun yaşadığı bölgelere bakıldığında şey Muhammed'in bevdesinde Necit'li Araplar vardı. Putperestler o zamanlarda onun ülkesini işgal etmişlerdi. O büyük bir mücadele göstermiş ve tevhide önem vermiştir. Gördüğüm kadarıyla da bu gayet doğal bir durumdur. Çünkü insanın gücü sınırlıdır. Denildiği gibi kişi her cephete savaşamaz. Bu yüzden onun bütün mücadelesi de tevhid davetini yaymak, şirklere ve putçula savaş açmak üzerine olmuştur. Bu konuda da tam anlamıyla başarılı kılmıştır. Onun temiz daveti bundan sonra da İslam alemine yayılmıştır. Onunla rakipleri arasında maalesef bazı savaşlar meydana gelmiş olsa da bu durum Allah'ın halkı üzerindeki sünnetidir. Allah'ın sünnetinde değişiklik bulamazsın. Lakin bu asırda bazı alimler kitap ve sünnet davetini ikam etmişlerdir. Arap beldelerinden özel ve genel birçok kimseler uyanışa geçmiştir. Acem beldelerinde ise maalesef uyuşukluk devam etmektedir. Ancak bu Arap ülkelerine bir terslik ortaya çıkmıştır. O da az önce işaret ettiğim durumdur. Zira bazıları orta yolda durmuyorlar. Bilakis bazı şeyleri iyi bilirken bazı şeyleri de cahil kalıyorlar. Bir şey anlamayan alandan birisinin alime bir meselenin hükmünü sorduğunu görürsün. Cevap eğer o meselenin yasaklı hakkında olursa hemen delil nedir der. Bazen bu alimin o konuda delil sunma imkanı olmaz. Özellikle de delil kitap ve sünnetten açık bir nas ile değil de istimbat yoluyla getirilmişse. Bu gibi meselelerde soru soran kişinin delilin nedir diyerek aşırılık etmemesi gerekir. Kendi nefsini bilmesi gerekir. Kendisi delil ehlinden midir değil midir? Umumu ve hususu, mutlakı ve mukayyedi, nasihi ve mensuhu kendisi biliyor mu? O kişi bunlardan anlamayan biri ise delil nedir demesinin manası nedir? Diyorum ki, Kadının kocası önünde raks etmesinin veya kadının Müslüman kadınlar önünde raks etmesinin, erkeklerin halay çekmelerinin cevazına veya yasaklığına dair delil isteniyor. Hakikatte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bu konuda açık ifadeli bir naz ile delil yoktur. Ancak nazar yani düşünme, istinbat ve fıkretme yoluyla vardır. Bu yüzden biz bazı zamanlar şöyle deriz. Her mesele avamdan veya ilim talebilerinden her Müslümanın eşit şekilde anlayacağı ayrıntılı delil ile açıklanmamıştır. Her mesele böyle değildir. Bu yüzden allah Teala eğer bilmiyorsanız zikir eline sorun buyurmuştur. Az önce işaret ettiğim aşırılık sebebiyle en cahil insanlar delili reddeder hale gelmiştir. Kitap ve sünnet davetine nispet edilen birçok kimse, alimin kendisine bir mesele sorulduğu zaman cevabını Allah şöyle buyurdu, Resulü şöyle buyurdu sözüne bağlaması gerektiğini düşünür olmuşlardır. Diyorum ki bu vacip değildir. Bu salih selefin menhecine ve siretlerine mensup olmanın faydalarındandır. Onların fetvaları ilmi bir idi. Bundan dolayı şüphesiz delilin zikredilmesi durumun gerektirdiği hallerde vaciptir. Lakin sorulan her meselede Allah şöyle buyurdu veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diye delil zikretmek vacip değildir. Özellikle de mesele fıkhın ihtiraf edilen ince meselelerinden ise böyledir. Allah Teala'nın eğer bilmiyorsanız zikirlerine sorun kavli mutlaktır. Kişinin ancak ilim yönünden olduğunu zannettiği kişiye sorması gerekir. Cevabı işittiğinde tabi olman gerekir. Ancak başka bir alimden işittiğin şeyden dolayı bu cevapta şüphe edersen o zaman bunu belirtmende sakınca yoktur. O zaman alime düşen şey kendisinde bulunan ilimle soru soran kişiden gelen bu şüpheyi gidermektir. Özetle kadının kocası önünde raks etmesi az önce zikredilen şart caizdir. Ama kadının hem cinsi olan kadınlar önünde raks etmesinin kocası önünde raks etmesinde olduğu gibi iki sureti vardır. Eğer bu raks kendisi için eğitim alınmayan, sadece eğlenme, elleri sallamadan ibaret ise, bunda kalçaları titretme gibi nefsi tahrik eden veya şüphelere sürükleyen şeyler yoksa, bu şekildeki bir raks da sakınca yoktur. O zaman bunun raks diye isimlendirilmesi doğru olur. Ama zikredilen durumlar varsa, o zaman bunda asıl olan yasak olmazdır. Erkeklerin halay çekmelerine gelince, bunda adeten gördüğümüz gibi meşru olmayan sözler bir yana müzikle bulunduğu için bu uygun değildir. Durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurdu gibidir. Adem oğlunun eğlendiği her eğlence batıldır. Ancak eşiyle oynaması, atıyla eğlenmesi, yayıyla ok ve yüzme bundan hariçtir. Biz bu hadiste bunun batıl olduğunu görüyoruz. Eğlencenin durumu bu olduğuna göre ondan uzak durmak uygundur. O haktan değildir. Eğer bu halayla beraber zikredilen muhalefetler yoksa, yani müzik gibi şeyler yoksa o zaman bunun caiz olduğunu söyleriz. Lakin bu cevaz az önce kendisi de geçtiği gibi tercih edilmeyen bir durumla ilgili cevazdır. <gülüyor> Allahu alem zannediyorum ki ben böyle müziksiz ve batıl söz içermeyen bir halay görmedim. Çünkü bu gibi muhalefetlerin onda bulunmaması imkansızdır. Mesela biz bazen halay iştiririz. O sadece halay değildir. Müzik de vardır. Müezzin ezan okur, imam sesli kıraat yapar. Onlar böyle şeylerle ilgilenmezler. Bilakis oyun ve eğlenceyle gaflettedirler. Öyleyse bu halay, müzik gibi dine muhalif unsurlar bulunmadığında haram olduğunu söylemesek de tercih edilmeyen bir eğlencedir. Söz konusu muhalefetler bulunduğunda ise harama dönüşeceğinde şüphe yoktur. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste nikah, talak ve ferayiz bölümüne geçeceğiz. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en ve